Müzekkin Nüfus Nefislerin Terbiyesi Kutbu'l Arif'in Eşrefolu Rumi Hazretleri Dünya dedikleri bir fitnedir. Bu bölüm dünya ve dünya sevgisini, bunların fayda ve zararlarını, nefsi emmarinin sıfatlarını anlatır. Bu konuları Ayet ve hadis-i şeriflerle, Ashab-ı kiramın sözleri ve meşayih-i kiramın irşadıyla açıklar. ''Ey asis, Bu dünya dedikleri bir fitnedir, bir hiçtir ve sonu yokluktur. Allah ona rahmet eylesin.'' Fudayl bin İyaz şöyle demiştir. ''Kıyamet gününde dünya, bütün süs ve güzelliğiyle gelir.'' ''Ya ilahi, beni şu edna kullarına duracak bir yer eyle.'' der. Hak teala buyurur, ''Ben senden razı değilim, düşmanımsın, bir hiçsin sen, hemen toz duman ol. Dünya bir anda toz duman olur, belirsiz hale gelir. Demek ki dünya bir hiçtir, yine hiç olacaktır.'' Hiç olana gönül veren, ömrünü, hiç olanın yolunda tüketen de hiç olur. Hiçi isteyen hiçtir. Ama, hiçi hiç gören ariftir. Şunu muhakkak bil, kişiyi haktan uzaklaştıran, ve nefsi emmarenin kötü ahlakıyla ahlaklandıran, dünyadır. Dünyanın muhabbet ve süsü, övülme isteğidir. Hak Teâlâ, Dünyayı yarattığından beri, onu iyi olarak görmemiş, düşman bilmiştir. Dünyaya muhabbet besleyenler de, Hak Teala'nın düşmanı olur. Hak Teala'nın düşman bildiğini, sen nasıl dost bilirsin? Evet, Allah Celle Celaluhu, dünyaya ve ehline düşmandır. Bunun sebebi nedir, bilir misin? Taliplerin yollarını kestiği ve onları aldattığı için. Dünya, evliyanın da düşmanıdır. Onların da yolunu keser. Dünya, Allah'ın ve Allah'a talip olanların düşmanıdır. Dünya, kafir ve fasıkların da düşmanıdır. Onları aldatarak, hileyle tuzağına düşürmüş, derece derece kendine inandırmıştır. Kâfir ve fasıklar, dünya hayatının aldatıcı nimetlerini gerçek sanır. Arzu ve isteklerine ulaştıklarını düşünüp ferahlarlar. Halbuki, hakkı batıldan seçemiyor, küfür ve azgınlığı fark etmiyorlar. Dünyaya aldanmakla, asi ve kafir olduklarını bilemiyorlar. Dünyanın ticaretine, yemesine içmesine, Malına, mülküne, çoluk çocuğuna, evine, barkına, türlü zevklerine aldanıyorlar. Bütün bunlarla gurura kapılıyorlar. Halbuki, mahrum ve iflas etmiş halde cehenneme gidiyorlar. Helal haram demeden topladıkları mal, mülk, davar, koyun, hanım ve çocuklarına veya hiç sevmedikleri insanlara kalıyor. İnsanlar, Miraslarını güle oynaya yerken, Onlar toprakta yatıyorlar. Gördükleri azabın tesiriyle de, Şöyle çağrışırlar. Rabbim, Beni geri gönder. Ta ki, Ben terk ettiğim imanı yerine getirip, Salih amelde bulunayım. Onlara şöyle cevap gelir. Bu kadar ömrü, Dünyada geçirdiniz. Dünya muhabbetiyle, Ömrünüzü yele verdiniz. Size verilen öğütleri tutmadınız. Şimdi artık böyle sözler söylemeyiniz. Nihayet başlarına gelen bu halin, dünya sevgisinden kaynaklandığını anlar, dünyaya düşman olurlar. Ama bu fayda vermez. Ey aziz! Kim dünyaya gönül verir ve dünyalık biriktirmekle uğraşırsa, ''Varacağı yer burasıdır. Son pişmanlık fayda getirmez. Elinde fırsat varken, ömrün senin yarınken çalış, mücadele et. Murdar ve kötülenmiş dünyadan kop. Gönlünü dünya sevgisinden kurtar. Dünyanın kötülüklerini toplayan ve bu uğurda ömür çürütenleri gör. Bak, sonları nereye varıyor?'' Çalışıp biriktirdikleri tavrım olup, Mirasçılarına kalıyor. Kendi payına ise, Sadece bunların azabı düşüyor. Ey aziz! Şu sultanlara bak, Gör. Dünyaya geliyor, Ama ona hiç itibar etmiyorlar. Dünyanın ardına düşüp, Dünyalık toplamadılar. Hep ahiret amelleriyle meşgul oldular. Dünyanın, ahiret yurdunu kazanmak yolunda bir durak, bir konaklama yeri olduğunu bildiler. Dünyaya aldanmadılar. Yolculukta, kendilerine lazım olanı tamamlayıp, kafileden ayrılmadılar. Dünyaya gönüllerini kaptırmadılar. Dünyaya itibar etmeyenlerin misallerini anlatayım. Dünya ile, ehli dünyanın temsillere vuran hallerini. Buna göre, Yolda kalanlardan mısın, menziline varanlardan mı? Durumunu kendin tespit et. Müflis hacı bir kafire Kâbe'yi, Beytullah'ı ziyaret edip Hacı olmak maksadıyla yola çıkar. Bağdat'ın yakınlarına geldiklerinde şöyle bir karara varırlar. Şehirde işimiz yok. Dışarıda konaklayalım. İhtiyaçlarımızı giderip yola koyuluruz. Kafileden biri itiraz etti. Bağdat meşhur bir şehirdir. Güzellikleri dillerdedir. Sizinle konaklarım. Ama Bağdat şehrini de gezmek isterim. Kafiledekiler, yapma böyle. Gidersen orada nefsine uyar, nefsinin hoşuna giden şeyler görürsün. Bunlarla oyalanır, geride kalırsın. Zira biz fazla beklemeyip gideceğiz. Geldiğinde bizi bulamazsın. Bağdat'ı gezmek isteyen, onları dinlemez. Şehri gezip görmeye gider. Yolu, şehrin viranelerine düşer. Bakar ki, çengiler oynamakta, şarkı ve türküler söylenmekte, sazlar çalınmakta. Gülüp oynamalar, sokakları doldurmuş. Durup bunları dinler, seyreder. Bu nefsinin hoşuna gider. Arzuları coşar. Biraz daha yürür. Kapıdan başını çıkarıp, Gelip gideni gözetleyen bir kadın görür. Göz göze gelirler. Gözleri, Kadına yenilir. Kadın içeriye davet eder. Kadının peşinden gider. İçeri girince, Kadın kendisine dönüp sorar. Ey yiğit! Peşim sıra gelip benden ne istersin? Seni sevdim. Kendime sevgili edindim. Kadın nazlanır. Sevdiğini söylersin. Mal ve mülkünü, Sermayenin tümünü bana vermezsen, Muradını alamazsın. Sermayem, Şehir dışında, Kafilemde duruyor. Garip bir misafirim. Bir şeyim yok diyorsun. O halde gel benimle, Bir içki içte, Muradını alabilesin. Bu yiğit adam, kadının teklifini kabul edip, içki içmeye razı olur. Bir hayli karşılıklı içip, sarhoş olunca soyunurlar. Adam, belindeki tüm paha biçilmez kıymetli eşyayı, kadının önüne bırakır. Biraz daha içip, sarhoşluklarını arttırırlar. Adam, kollarını kadının boynuna atar, sarmaş dolaşı olurlar. Nihayet, sabah olur. Müezzin ezanı okur. Adam ezanı duyunca uyanır. Akşam, güzel diye koynuna aldığı kadının, çirkin suratta olduğunu görür. Gözlerinden irin akan, ağzı pis kokan murdar bir şey. Hemen kalkıp giyinir. Dört bir yanı arar. Ortalıkta ne kemeri, ne de paracıkları görünür. Bütün sermayesini kaybetmiş halde kalır. Hızla, arkadaşlarının konakladığı yere koşar. Kafile, çoktan hareket etmiştir. Yüzüne gülen, hilekar ve aşıfte kadın yüzünden, varını yoğunu kaybetmiş halde, orada öylece kalır. Ne yapacağını bilemez. Müflis ve çaresiz bir halde. Nereye gitse, kabul görmeyip kovulur. En sonunda, işsiz güçsüz, aç ve perişan olarak, Oralarda ölür. Allah korusun. Cehenneme gider. Ey aziz! Ehli dünya kimseler de, Ruhlar aleminden seçilmişlerden oluşan bir kafileyle, Yola çıkarlar. Hak Teâlâ'nın Kâbesinin cemalini görüp, Allah'ın rızasına ermek isterler. Yolları, Bağdat gibi olan bu dünyaya uğrar. İçlerinden çoğu, Dünyaya meyledip ona gönül verir. Bir kısmı da, Dünyaya hiç değer vermez. Geçici bir durak olan Bağdat'a, Dünyaya meyletmez. Dönüp ona bakmaz ve gönül vermez. Geçici bir dünya olan Bağdat'ta, Gaflet şarabıyla sarhoş olanlar, Hilekâr ve büyüleyici, Dünya isimli kadına gönül verenler, iman paralarını, ve ömür sermayelerini bu uğurda harcarlar. Bu haldeyken, ömürleri sona erer. Azrail aleyhisselamın tekbirini duyunca, gafletten uyanırlar. Görürler ki, din ve iman sermayesi için olan ömürleri, dünya için tüketilmiştir. Ne yapacaklarını bilmeden, avare ve çaresiz kalırlar. Hemen, Ait oldukları kafilenin peşinden koşarlar. Ama kafile çoktan gitmiştir. Allah korusun. Azrail aleyhisselam dinsiz, imansız ve müflis bir haldeyken onların canlarını alır. Evet, dünyaya gönül verip aldananların, böylece zarara uğrayanların, mahrum ve mahzun duruma düşenlerin misali böyledir. Ey Aziz! Madem dünyaya geldin, saf ve pak canlar, dünya karşısında nasıl davranır, bunu da gör. Onlar, hilekar dünyaya gönül vermezler. Hak Teâlâ, onlara dünyada ne vermişse, bunları nefislerinden kesip, fakirlere bağışlarlar. Bunu da, Allah rızası için yapar, nefslerine vermeyip, Fakirlere yedirirler. Kapılarına geleni, Elleri boş göndermezler. Şu hadisi şerifle amel ederler. Her kim, Mü'min kardeşinin bir ihtiyacını karşılarsa, Allah Celle Celaluhu'da, Kıyamet günü, Onun yetmiş çeşit ihtiyacını karşılar. Resul-i Ekrem, Sallallahu aleyhi ve sellem, Şöyle buyurur. Bir kimse, Sizden bir şey istediğinde verin. Bir gün sonra o şeye ihtiyacınız olduğunu bilseniz dahi verin. Kardeşinizin ihtiyacını giderin. Allah dostları bu hadis-i şeriflerle amel eder. Kendileri için lazım olanı dahi verirler. Kanaat eder, eksikliğe sabrederler. Hak Teâlâ onları yüce makamlara eriştirir. Ey Aziz! Aklın varsa, Dünyada şu üç şeyle meşgul ol. Öyle yaşa ki, Yarın, Halka üzüntü ve keder geldiğinde, Sen bayram yapasın. Dünyada özgürce yürüyesin. Meşgul olacağın üç şeyden birincisi, Dünya seni terk etmeden, Senin onu terk etmen. İkincisi, Kabre girmeden, Kabrini imar etmen. Üçüncüsü, Rabbinin huzuruna varmadan onu razı etmem. Ey aziz, elbette dünyayı terk edecek, kabre girecek, Allah'ın huzuruna çıkacaksın. Bu üç şey başına gelecektir. Kabrini nasıl imar edeceğini ve Allah'ın rızasını nasıl kazanacağını soracak olursan, sana bunları bir bir anlatayım.